Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor, Recep ayında oruç olmak e, faziletli mi? Faziletli değil. E, üç aylar var diyorlar. E, vesaire. Bunun hakkında acaba Recep ayında bir şey delil sahih var mı ona göre? Biz de oruç olalım. Evet. E, onu bir, bir, bir, bir, bir güzel soru. Recep ayı ile ilgili Birinci şöyle derim. Recep ayı Allah'ın haram kıldığı aylardan bir aydır. Bunu bilmemiz lazım. Recep ayı normal bir ay değil. Allah'ın haram kıldığı aylardan bir aydır. Tevbe suresinde 130 eee 130 136 Tevbe suresi 36. ayette Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. İnne eddeteş şuhur inallahi 12 şehran fi kitabillah. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُ ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Diyor ki, Allah'ın kitabında, Allah'ın kitabında aylar onç aydır. Yani bir sene onç aydır. Allah semavati yaratırken, yeri çocuğu yaratırken böyle hesap kurdu. Aylar on çaya böldü. Dört tanesi haram aylardır. Şahır haram aylardı. Burada kendiniz nefsinize zulmetmeyin bu aylarda. Bu haram aylar nedir? Hicri aylarda. Birincisi Recep'tir. İkincisi Zilkade, Zul üçüncüsü Zulhicce. Hı? Dördüncüsü Muharrem ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin ve Müslümin rivayet ettiği cibi şöyle buyurdu. Es, es senetu itna aşara şahran yil on iki aydır. Minha erbaatun hurum Bu on iki ayda dört tanesi haram aylardır. Telâthetun mutevaliyyâtun üç tanesi peş peşe gelir. bunlar da şulardır. Zul qi'de ve zulhacce ve'l muharrem zul-i'de zulhacce muharrem bunlar peş peşe racabum mudr recbet taç başınadır elledi beyne cumadeni ve'ş'aban şabanla cumadan arasında tek tek tek başınadır yani recab ayı cumadan şabanın arasındaki aydır Diğer üç, ayla, üç ay e, Zül-Kı'da, Zül-Hicca, Muharram bunlar haram ayları peş peşe gelmiş. Recep ayı yalnız kalmıştır. Bu aylara niye alimler diyorlar haram dediler? Allah Subhanehu Teala e, bu aylara haram dedi. Çünkü bu aylarda kitel, savaş haramdır, yasaktır. Allah yasak kılmış. Bunu nereden? Hz. İbrahim, Hz. İsmail zamanında yasak kılmış bunu. Bunu Resulullah'tan da, nübüvvetten de önce Kureyşler bunu biliyordular. İkincisi asıl da e, e, kitel haramdır. İkincisi haram işlemek bu ayda haramı daha şiddettir. Yani İrtikabil maasi, günah işlemek bu ayda daha şedittir. Aslında günah işlemek her zaman caiz değil. Ama bu ayda, bu ayda özellikle şiddetle caiz değil. Çünkü Allah subhanehu ve teala ne diyor? فَلَا tadlimu فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Bu ayların içinde kendinize zulmetmeyin. İşte alimler diyorlar ki, bu ayda haram işlemek daha çötüdür. Bu bir. Bunu bildik. Neyi bildik? İnnehu e, haram ayda kıtal olmaz. Cünahtan insan kendisini e, uzak tutması lazım. Evet. Celalim şimdi e, ikinci meseleye. Recep ayında Recep ayı hakkında e, hadis var mı? Recep ayı hakkında hadis var mı? Hiçbir hadis geldi mi? Şimdi Şaban ayı, Ramazan ayı hakkında hadisler var. Şaban ayı hakkında hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşenin geldiği gibi oruç olurdu. Bazen öyle olurdu. Hiç ayı bozmazdır. Komple baştan aşağıya sadece Ramazan'dan bir gün önce yoğmuş şeki yapmazdı. Bazen de bazen tutardı bazen tutmazdı. Ama genelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayını tutardı. Bunun hakkında sahih hadisler var. Ama Recep ayında Resulullah oruc olurdu. Yani orucu teşvik etmiş hiçbir sahih hadis yoktur. Hiçbir sahih hadis yoktur. Bütün e, bazı insanlar işte üç aylar diyorlar e, Recep Şaban e, Ramazan bu üç aylarda orucu olmak filandır. Bunlar itimat ettikleri bütün hadisler maalesef yen uyduruktur, yen şiddetli zayıftır. Sadece Receba'yı hakkında bir tane hadis var. O zayıftır ama çok şiddetli zayıf değil. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ee, Sumu minel hurmi ve turku Recep ayı demedi, dedi haram aylarda, haram ayları isteseniz orucu olun, isteseniz olmayın. Yani bazen olun, bazen olmayın. Bazı günlerini olun, bazı günlerini olmayın. Evet bu hadis Abu Davud'ta geçiyor ama alimler bu hadisi zayıf kabul ediyorlar. Ferezen bu hadis sahih olsa bile alimler diyorlar ki, bu anlamı değil Recep ayında orucu olun. Yani Şaban gibi Resulullah Şaban ayını teşvik etmiş. Ama Recep ayını teşvik etmemiş. Bu geneldir. Recep ayı da haram aylardan olduğu için onun için ee, bu içine girebilir. Ama bu değil ki ben Recep ayını olayım Şaban ayı gibi ecri var. Ki bizler Türkiye'de buna üç aylar diyoruz. Bunun aslı yoktur. Ondan dolayı alimlerimiz istisnasız hepsi demişler ki bütün hadisler Recep ayı hakkında mevzudur. Zayıf olanları da e, şiddetli zayıftır, amel olunmaz. İbn Hacer Asqalani Hafız İbn Hacer Asqalani Tebyinul Acab fi Şehr diye bir kitabı var. Özel bir kitap yazmış. Hadisçi olduğu için, hadis ilminde bel kemiği olduğu için bu alim, bu alim İbn Recep el, e, Recep al-eskalani el-şafi'i al şafi'i büyük bir alimdir Barin'in sahibidir ondan o yana kimse Fethülbari'yi senetle metinin şerh etmedi bunun gibi çok büyük bir alimdir hatta Şavkani İmam Şavkani'ye dediler çift niye Bukhari'yi şerh etmiyorsun dedi la hicrete ba'del fetih dedi feth Bariden sonra şerh olmaz daha dedi o niye ben şerh edeyim o adam her şeyin hakkını vermiş anne. İbn Neceb ne diyor? Lem yerid fi fazl şahr Recep ve fi savmihi ve la siyami fi fi hakkında ne orucu hakkında ne gecelere hakkında hiçbir sahih rivayet yoktur ki onuyla biz amel edelim. Büyük bir alim. Hatta e, yenilerden de şeyh eee Seyyibeb fıkı de Aynen sözü tekrarlıyor. Yani bütün alimler bu konuda icma etmişler. Ee, öyle bir şey yoktur. Hatta e, Recep ayının 27. gününü özellikle oruç olması, e, olması şarttır. Öyle bir e, işte mükafatler var filan diyorlar. Bu da bidettir, dalalettir Allah korusun. Neden bir attır dalalattır? Çünkü Resulullah dememiş. Biz bir mükafatı e, dinde işte böyle yapsam bu kadere civar bunu sadece Resulullah noktasını koyar. Resulullah koymasa ne evliyaullah ne rüyayla ne olur bu ne iştihattan olur bu. Bu meseleler olmaz. imkanı yoktur. Onun için bazı sahabeler bazı hadisleri itikadi hadisleri e, Mürsel oldukları için yani rafet mürdler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinde duruyordu. Mesela diyor ki sirat kıldan ince, kılınsten keskündür. Buna demiyor Resulullah dedi ama öyle haber veriyor. Onun için sahabenin böyle haberini alimler marfu' diye kabul ediyor. Çünkü diyorlar bunu iştihattan söylemezler. Onun için hiçbir sahabe söylememiş Recep ayında. Orucu onun Recep'in 27'sine olduğunu bu kadar şeyi var. Ecri var. Ondan dolayı bu bid'attir. Recep ayı hakkında hiçbir orucu yoktur. Recep ayı normal haram aylarından birisidir. Orada orucu olabilirsiniz. Yen de Recep ayında normal ayda 3 gün, yu ayyamil 13 14, 15 olabilirsin. Yen de e, pazar ertesi perşembe olabilirsin. E, ya da normal orucu olabilirsin ama bu niyetten olmasın 3 aylar la أبى والحمد <سؤال> لله رب العالمين. <سؤال> <سؤال>